Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Hindistan Merkezi Elektrik İdaresi ülkenin 13. 5 yıllık elektrik planının taslak çalışmasını yayınladı. Hindistan'da 2017-2022 ile 2022-2027 yılları arasında gerçekleştirilmesi gereken elektrik sektörü yatırımlarına yönelik hazırlanan çalışmada ülkenin yeni kömürlü termik santral yatırımlarına ihtiyacı olmadığı vurgulandı çalışmada 2017-2022 yılları arasında Hindistan'ın elektrik üretim kapasitesine 44.000 MW'lık yeni kömür termik santral yatırımının eklenmesi gerektiğinin hesaplandığı bildirilirken buna karşılık ülkenin bu alandaki kurulu gücünü 50.000 MW artıracak yeni projenin inşa aşamasında olduğu veya bu aşamaya geçmek üzere olduğu bilgisi verildi. Çalışmaya göre bu nedenle inşa aşamasındaki mevcut yatırımlar dışında 2027 yılı sonuna kadar ülkede yeni kömürlü termik santral yatırımı için yatırım izni verilmemesi gerektiği ifade edildi. Hindistan'da son 5 yılda 87 gigawattlık kömürlü santral devreye girmişti. Bununla birlikte çalışmadaki bilgilere göre Hindistan'da 2012-2017 mali yıllarını kapsayan dönemde 101.000 MW'lık yeni elektrik üretim kapasitesi devreye alınmış olacak. Bu yeni kapasitede en büyük payı 87.540 MW'lık kömürlü termik santral yatırımları olurken, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesindeki artış ise 17.930 MW'da kalmış olacak. Hindistan'ın yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim kapasitesi 31 Mart 2016 tarihinde sonlanacak. 2016-17 mali Yılı sonunda toplamda 42.849 megawata ulaşmış olacak. Ülkenin 2022 mali yılı sonu hedefi ise bu alanda 175 gigawata ulaşmak. Plan Hindistan'ın iklim hedeflerini aşacağını öngörüyor maalesef. Bununla birlikte taslak çalışmada Hindistan'ın iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki hedeflerini de yükselttiği anlamına geliyor. Çalışmadaki hesaplamalara göre ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi 2022 yılında toplam üretimin %10. 20.3'ü, 27 yılında ise %24.2 seviyesine ulaşmış olacak. Hidroelektrik ve nükleerle birlikte fosil yakıt harici tüm kaynakların payı ise 2022 yılında %46.8, 2027 yılında ise %56.5 olacak. Hindistan yönetimi tarafından 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterjesi'ne sunulan Ulusal Katkı Niyet Beyanı yani INDC belgesinde ülkenin 2030 yılında elektrik üretimini %40 oranında fosil yakıt dışı kaynaklara dayandırmayı hedeflediği bildirilmişti. Hali hazırda ülkenin elektrik üretiminde fosil dışı kaynakların payı %31 düzeyinde bulunuyor. 2030'a kadar %40'a kadar arttıracak bunu Hindistan. Kadir Has Üniversitesi'nde enerji ve sürdürülebilir kalkınma yüksek lisans programı açıldığı bildirildi. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada enerji şirketlerinin genellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaştığı bu nedenle de İstanbul'da enerji konusunda eğitim veren daha fazla yüksek öğretim programına ihtiyaç olduğu gözlemlendiği ifade edildi. Tezli ve tessiz olarak açılan programın direktörlüğünü aynı zamanda da üniversitenin enerji ve sürdürülebilir Kalkınma merkezinin başkanlığını yürüten Profesör Doktor Volkan Ediger yapacak. Üniversite tarafından yapılan açıklamaya göre tamamen İngilizce olacak programda temel enerji bilimi ve mühendisliği, enerji ekonomisi ve piyasaları, sürdürülebilir enerji yönetimi ve enerji politikaları ve jeopolitiği gibi dört ana konuda zorunlu eğitim verildikten sonra program içinden ve dışından alınacak. Seçmeli dersler sayesinde öğrencilerin farklı enerji konularında Uzman anlaşmaları amaçlanıyor. Dersler teorik bilgilerin yanı sıra gerçek hayat pratiklerinden de örneklerle zenginleştirilecek. Gerçek örnekler konunun uzmanı kişiler tarafından seminerlerle desteklenecek. Programın farklı alanlarda lisans derecesine sahip öğrenciler için sunacağı en önemli avantaj ise Türkiye'de benzerinin bulunmaması ve önemi giderek artan sürdürülebilir enerji konusunda uzmanlaşma imkanı sağlayacak olması. Açıklamada değerlendirmesi yer alan Profesör Doktor Volkan Ediger şunları kaydetti. Ülkemizde son yılda enerji konusunda bazı yüksek lisans programları açılmış olsa da bu programlar içerik ve yapısal özellikleri itibariyle tam ihtiyacı karşılayamamakta. Söz konusu programlar genellikle enerjinin bazı alanlarına yoğunlaşmış olup enerjinin disiplinler arası bir konu olduğu gerçeğinden uzak tutuldu. Kadir Has'ta 2016-17 ders yılında açılan Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Tezli ve Testsizli Yüksek Lisans Programı'nın sosyal bilimler ve fen Bilimleri ile mühendislik alanlarında birbirinden farklı disiplinleri içermesi açısından önemli bir açığı kapatacağı düşünülmekte. Programın Kadir Has Üniversitesi CEST yani Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ile koordineli yürütülmesi de disiplinler arası araştırma ve uygulama ile güçlü bağların kurulması açısından önemli diyor Volkan Edigar. Kocaeli'nde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden denize baz yağı sızmasının ardından şirket tarafından açıklama yapıldı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir petrol şirketine ait depolama tesisinden Kocaeli körfezine yaklaşık... 500 litre baz yağsızdı. Sızıntıyı ilk önce çalışanlar fark etti. Sızıntı hemen durdurulurken tesis çalışanları denizi temizlemek için harekete geçti. Ekiplerin çalışması sürerken petrol şirketinden de açıklama geldi. Olayın taşmadan kaynaklı döküntü olduğunu ifade eden şirket yetkilileri... ...çevreye zarar vermemesi için tüm ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada derince de bulunan madeni yağ tesisimizde... ...bir tanka baz yağı transferi yapıldığı sırada bu taşma meydana geldi... Olaya konu uzmanlar tarafından derhal müdahale edildi deniyor. Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı da havadan tespit çalışması gerçekleştirdi ve bu sızan yakıtın yaklaşık 500 litre olduğu bu çalışmalar sonucunda öne sürüldü. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.